Altıncı gazet B yüzü sayfa 189'dan devam. Derken Menelaos ayağa kalktı. Yüreği sızım sızım sızıyordu. Şöyle dedi söves aya. Sizi ödlekler sizi. Aka erkekleri denmez size. Aka kadınları demeli. Biz Argoslu çıkmazsa Herkoz'un karşısına. Bizim için tam yüz karası olacak bu. Böyle miskin miskin oturmakta ne? Şurada su olsun toprak olun daha iyi. Ona karşı silaha ben kendim sarılacağım. Ama yukarıda ölümsüz tanrılar sözleşmişler. Üstünlük kimde olacak? Neyleyeyim belli. Böyle dedi güzel silahlarını kuşandı. İşte bu anda Hector'un elinden ömrünün sonunu görecekti sana Menaloz. Görünecekti sana Menaloz. Aka kralları fırlayıp tutmasaydılar seni. Yiğit Hector çok üstündü senden. Gücü yaygın Agamemnon Atreus oğlu. Tuttu sahilinden konuştu diller döktü. Aklını mı kaçırdın Zeus'un beslediği? Bu çılgınlık hiç yakışmaz sana. Öfke olsan bile tut kendini. Dövüşe kalkma kendinden üstün birerle. Sana meydan okudu diye o. Priamos'un oğlu Hector derler ona. Ondan herkesin ödü kopar. Erlere ün veren savaşta Akileus bile çekinir ondan karşı koymaktan. Oysa Akileus çok üstündür senden ayrılma sürüden otur oturduğun yerde bir başkasını bulur kaldırır akalar bulur kendileri adına savaşacak birini. Hector'un hiçbir şeyden korkusu yok Hector çok susamıştır savaşa ama sonunda onu bir gör bak zorlu savaştan kurtarabilirse canını şöyle bir oh be diyecek çökecek yere böyle dedi kandırdı kardeşini yüreğini. Menelaus da doğru buldu bu sözü dinledi. Seyizler serindi aldılar silahlarını omuzlarından. Nestor Argoslular arasından kalktı ayağa dedi ki. Bir büyük yat geliyor aka toprağına. Ne çok inleyecek iyi at süren ihtiyar Pelavus. E, Mayrimid onların soylu danışmanı sözcüsü o bir zamanlar elinde bana teknil Argosluların soyunu sopunu saydırmış çok sevinmişti. Şimdi duyarsa Ektor'un karşısında sindiklerini kaldırıp ellerini yakaracak tanrılara. Ben elimden canımı ayırın diyecek Hedefe atın. ''Ey Zeus baba, Atene, Apollon, ne olur şu anda genç olaydım.'' Feria duvarlarının önünde, Iardanos boyunca. Piyaloslular kargılarıyla ün salmış Arkadyalılar. Kaledon kıyılarında, Keladon kıyılarında toplanıp kapışmışlardı hani. Şimdi ne olurdu o günlerdeki gücüm olsaydı önderleri? Öreytalyondu. Tanrı'ya benzer bir adam. Kral, Areytos'un silahlarını kuşanmıştı. Topuz savuran derlerdi tanrısal Areitos'a. Erkekler de derdi güzel kemerli kadınlar da derdi. İşte onlar bu adı takmışlardı ona. Ne okla savaşırdı ne de uzun kargılarıyla. Demir topuzuyla yarardı sıraları o. Düzenle öldürdü. Likurgos onu gücüyle öldürmedi. Orada ölüme karşı demir topuzu. Daracık yolda hiç yaramadı işe. Likurgos geçmişti onun önüne. Kargısıyla göbeğinden vermişti onu. O da yere devrilmişti baş aşağı. Likurgos Tunç Ares'in verdiği silahları soydu... Onları Ares'in kavgasında taşıdı durdu. Bir gün geldi sarayında ihtiyarladı. Verdi uşağı Öryatvalyon'la sen taşı dedi. Onlarla bütün yiğitlere meydan okudu. Hepsinin ödü kopardı ondan. Hiç kimse varamazdı yanına. Çıkardı beni ona karşı benim sağlam yüreğim. O günler tekni yiğitlerin en genciydim. Savaştım onunla. Atene üstünlük verdi bana. Vurdum o en yüce en güçlü adamı. Serildi koca bedeniyle toprağa. Debelendi durdu bir o yana bir bu yana. O günler gibi genç olaydım keşke. O günler gibi yerinde olaydım gücüm. Oynak Tolgalı Hector savaşta karşıma çıkaydı. Teknil akaların en yiğitleri sizsiniz ama onun karşısına atılmak gelmiyor içinizden. Böyle çıkıştı dokuz yiğit birden kalktı ya. En başta erlerin baş bu Agabemnon kalktı. Arkasından Tedeus'un oğlu Yaman Diomedes doğruldu. Sonra saldırma güçleriyle hayatlar doğruldu. Sonra Idomeneus ve onun silahlarını taşıyan Meriones. Adam öldüren Enyalios'un rengi doğruldu. Sonra Örypilos, Öpiyamon, alımlı oğlu doğruldu. Sonra Andriyamon'un oğlu Toas doğruldu. En son tanrısal Odysseus doğruldu. Tanrısal Hector'la savaşmak istiyordular. At sürücüsü İhtiyar Nestor gene söz aldı dedi ki, Sırayla kurra çekin şimdi, kime çıkarsa akaları sevindirecek o, sağ çıkarsa korkunç savaşta sevindirmiş olacak kendi yüreğini. Böyle dedi o, her biri bir işaret kordu kurrasına. Atreus oğlu Agamemnon'un tolgasına attılar kuralları. ordular kaldırdılar ellerini yakardılar tanılara. Yaygın gökyüzüne baktılar şöyle dediler, ya Ayas'ın kurası çıksın Zeus baba, ya Tedeus oğlunun çıksın, ya da bol altınlı Nikene kralı'nın. Böyle dediler. İhtiyar Nestor salladı kuralları. Ayas'ın kurası fırladı Tolga'dan. Kalabalığın önünde haberci dolaştırdı onu gösterdi sağdan sola tekniyle aka yiğitlerine. Onlar da baktılar bir bir kaldırdılar başlarını. Haberci ünlü Ayas'ın önüne gelince Ayas ona uzattı elini. Haberci durdu yanında kurayı bıraktı eline. Ayas kurada gördü işaretini. Yüreğinde sevindi attı kurayı yere. Ayağının dibine dedi ki dostlar benim kuramdır bu. ''Tahısal Hector'u yeneceğim herhal. Bakın işte yüreğim sevinç dolu. Haydi savaş silahlarını kuşanırken ben Kronosolu Kral Zeus'a yakarım sizde. Duymaksın Troyalılar yakarım kendi kendinize. İsterseniz yakarım apaçık. Nasıl olsa kimseden korkumuz yok. Ne yaparsa yapsın beni püskürtemez kimse. Tongaya bastıramaz kimse beni. Salamis beni beceriksiz yetiştirmedi.'' ''Öyle dedi. Onlar da Kuran'a soldu, Zeus'a yakardılar. Yaygın gökyüzüne bakıp şöyle dediler: Zeus Baba, İdadandan buyuran ulu tanrı. Ne olur zaferi ayasalar, parlak bir gün kazandır ona. Tek da seviyorsan, dert ediniyorsan onu, ikisine eşit güç, eşit gün sağla. Böyle dediler Ayas'ta giydiği ışıldayan tuçlarını silahlarla sarılıp sarmalandı bedenini fırladı. Tıpkı dev yapılı Ares gibi yürüdü. Kromosoğlu'nun yürek kemiren savaş gücüyle birbirleri üstüne saldırttığı erler arasında savaşa giden Ares gibi tıpkı. İşte böyle atıldı öne o. Dev yapılı Ayas akaların kalesi. Korkunç yüzünde bir gülümseme geniş adımlar atıyordu altında ayakları. Uzun gölgeli kargısı sallanıyordu. Arbuslular baktılar ona çok sevindiler. Öresiye bir titreme aldı Troyalıları tepeden tırnağa. Hector'un bile oynadı gözünde yüreği. Dönemezdi geriye. Ordusunun içine dalamazdı. Ne yapsındı eline, elinde değildi. Kendisiydi meydan okuyan. Hayas yaklaştı kule gibi kalkanıyla. Usta derece Tiyakios yapmıştı otunç kalkanı. Kalkan yedi kat tosun derisindendi. Tiyakios hayledeki evinde otururdu. Yedi kat tosun derisinden yapmıştı bu kalkanı o. Bir kapta tunç geçirmişti yedincinin üstüne Teremon Ayas göğsünden göğsünün önünde taşıyıp onu Geldi Hector'un yanında durdu Meydan okudu ona dedi ki Şimdi karşı karşıya geldik işte Hector. Danaolar arasında gör bak ne yiğitler var Sıraları dağıtan yiğit direkli Akileus bir yana Şimdi kıvrak burunlu gemilerin yanında o Erlerin güdücüsü Agamemnon'a köpürmüş öskeli Biraz sana karşı koyacak güç değil hem de çoğuz Haydi bakalım durma cenge başla Oynak Tolgalı Hector karşılık verdi dedi ki, Pelemon oğlu, Tanrısal Ayas, Perleri Güdem, cılız bir çocuk yerine koma beni. Savaştan anlamaz bir kadın yerine koma. Çok iyi bilirim savaşmayı öldürmeyi, tosun derisinden kalkanımı sağ sola savurmayı. Savaşta dayanıklı bir silahtır bana kalkan. İyi bilirim hızlı arabalarımı kargaşalığa sürmesini, savaşta aret aşkına, göğüs göğüse horak etmesini. Ama sen öylesine bir adamsın ki, gizlice kuzu kurup vurmak istemem. Faldıracağım sana erkekçe bakalım vurabilecek miyim seni. Böyle dedi uzun gölgeli kargasını salladı attı. Vurdu Ayas'ın korkunç kalkanından. Yedi katı deri bir katı tunçtu bu kalkanın. Altı kat deriyi deldi parlak kargı. Geldi durdu yedinci katta. Tanrısal Ayas da attı uzun gölgeli kargasını. Vurdu yüz yuvarlak kalkanından oğlunu. Güçlü kargı deldi paradayan kalkanı. Çok işlenmişti, hasaplandı kaldı. Yırstı gömleğini gerçekten böğründen dümdüz Ey Hector, kurtuldu kara ölümden. Uzun kargıları elleriyle çekip çıkardılar, sonra saldırdılar birbirlerin üstüne. Çiğret yiyen arslanlar gibiydiler, Azgın dağ gibi Ayas'ın kalkanını ortasından vurdu Priyamosoğlu, ama delemedi, tuncuğu büküldü, temreni kargının. Ayakta da atıldı öne kalkana doğru, deldi kalkanı kargısıyla, yerinde duramayan Hektor'un durdurdu hızını. Geldi yardım boynunu Premosoğlu'nun kara bir kan fışkırdı boynundan. Oynak Tolgalı Hector gene de bırakmadı dövüşü geriledi. Kocaman eliyle aldı bir kaya parçası. Ovada duran kara kürtüklü iri vurdu Ayas'ın yedi kat deri kalkamını tam göbeğinden. Çınladı yankılandı Turç. Ayas daha iri bir kaya parçası aldı savurdu. Kendi sonsuz gücünün de yüklendi kayaya. Kaya değirmen taşı gibi ağırdı, kırıldı kalkan kayanın altında. Hektor'un çözüldü dizlerinin bağı, devrildi yüzü koyun serildi kalkanın üstüne. Apollon tuttu, onu ayağa kaldırdı. Zeus'un insanların sözcüleri ortaya çıkmasalardı, onlar gene karşı karşıya kılıç kılıca dövüşecektiler. Çıktı biri Troyalıların, biri Tunç zırhlı akaların arasından, ikisi de uslu akıllı Yados'la takipiyosun. İki yiğidin arasına uzattılar deneklerini. Akıllı Hidaios dile geldi dedi ki ''Dövüşmeyin artık yavrularım yeter. Bulutları değişen Zeus ikinizi de sever. Biliriz karga atmada ustasınız ikiniz de. Ama gece oldu gecenin de payı verilmeli. Telemon oğlu Ayaz karşılık verdi dedi ki ''Hektor desin bu sözü Hidaios. Ona buyur. O sava çağırdığı savaşa tekniği Ben ayak olsun o, Uyuyayım ben de.'' Oynak tolgala Fektor karşılık verdi dedi ki... ...tanı sana boy, boz, güç, akıl bağışlamış hayat. Akaların en üstünü sensin karga atmada. Bugünlük cengi ara verelim gel. Sonra dövüşürüz gene ileride. O zaman Tanrı yargılar bizi. Zaferi bağışlar birbirimize. İşte gece oldu. Gecenin de payı verilmeli. Akaları sevindir gemileri yanında hadi. Daha çok kendi arkadaşlarını, yoldaşlarını sevindir. Ben de döneyim Kral Priyamos'un büyük iline... Soyalıları uzun esnaplı kadınları sevindireyim. Soyalı kadınlar girer tanrısal alana, tanrılara benim için yakarırlar. Gel değerli armağanlar verelim birbirimize. Şöyle desin akalarla Troyalılar. Yürek yakan kinle dövüştüler ama gene de dostça anlaşıp ayrıldılar. Böyle dedi ona gümüş kapmalı bir kılıç verdi. Kılıcın hem kını vardı hem de iyi kesilmiş kemeri. Ayas da ona bir kuşak sundu pırıl pırıl kırmızı benekli sonra ayrıldılar birbirlerinden. Bir karıştı akaların ordusuna, biri Troyalıların kalabalığına girdi. Hector'u böyle görünce Troyalılar sevindi. Ayas'ın gücünden dokunulmaz ellerinden kurtulmuş gördüler, yürür gördüler sağ salim. Oysa sağ kalmaz demişler, umudu kesmişlerdi. Adımaz onu şehre götürdüler, güzel dildikli akalar öte yandan zaferleriyle övünen Ayas'ı götürdüler adamın ona. Varınca Atreus oğlunun çatırlarına üstün güçlü kronos oğluna Agamemnon erlerin başbuğu bir öküz kurban etti. Dört yaşında. Deri yüzünde etler parçalandı şişlere geçirildi kızartıldı iyiden iyi. Çekildi sonra ateşten işler bitti. Şölen hazır oldu yenildi içildi. Bu şölene eş fay her insan. Yakınmadı bir tek kişi. Gücü yaydım Agamemnon yiğit Atreus oğlu. Sırttan uzun parçalar bağışladı Ayas'a. Yenilip içilince doyasıya, önce ihtiyar Nestor kalktı, sözlerle dokunmaya başladı kafasındakini, dokumaya En iyi öğütler onun özleriydi aldı sözü düşüne taşına dedi ki, Ateus oğlu öbür seçkin akalar dinleyin beni. Bir sürü gür saçlı aka öldü, çelik Ares akıttı onların kara kanlarını, güzel akan Skamandros kıyılarına canları da indi Hades'e. Bu yüzden ara vermek gerek akaların savaşına, şafakla. Yığalım şuraya öküzleri, katırları, ölüleri, hepsini gemilerimizin önünde yakalım. Gerisin geri baba toprağına döneceğimiz gün, küllerini götürelim yurda çocuklarına. Bir mezar dökelim yığının çevresine, ovada yüksek bir duvar çıkalım mezarın önüne. Korusun hem gemilerimizi hem bizi, biçimli kapılar yapalım duvarın içine. Açılınca kolay geçsin arabalar, derin bir hendek açalım duvarın dışına. Dolansın duvarı çepeçevre, arabalarla yayları uzak tutsun bizden. Kendini beğenmiş Troyalılar saldırmasın üstümüze. Böyle dedi tekniği krallar dinlediler onu. Öte yandan toplandı Troyalılar İlyon Kalesi'nde. Priamos'un kapıları önünde. insanlar kaynaştı durdu. Akıllı antenor aldı sözü dedi ki... ...Troyalılar, Dardanoslular, yardımcıları dinleyin beni. Bakın ne buyurdu bana göğsünde yüreğim. Gelin verelim Atrausoğullarına götürsünler Argoslu Helene ile. Bütün malını. Dövüşmedeyiz dostluk anlaşmaları bozuldu diye. Ama ne yararı olacak bunun bize. Başka çıkar yol da yok ki... Öyle dedi oturdu yerine. Tanrısal Aleksandros güzel saçlı Helena'nın kocası kalktı karşılık verdi. Kanatlı sözlerle dedi ki Antenor bu hoşuma gitmedi işte. Daha iyi şeyler düşünmek elinde senin. İyi niyetle söylediysem bu sözü tanrılar aklını çelmiş demektir. Atları iri, iyi süren Troyallarla dinle bak konuşacağım şimdi dost doğru. Ne mal getirdiysem Argos'tan geri vermeye razım. razıyım etsini. Evimden de mal katarım üstüne ama geri vermem kadını. Böyle dedi oturdu yerine. Kalktı ayağı Priamos Dardanos'u tanılara denk danışman Konuştu düşüne taşına dedi ki Troyalılar Dardanoslular yardımcıları dinleyin beni. Bakın gözünde yüreğim bana ne buyurdu. Siz gene şehirde yiyin akşam yemeğini. Tetik olun nöbetçiler dursun yerli yerinde. Gün ağırınca İdayos gitsin koca karınlı gemilere. Aseosolları Agamemnon'da Menelaos'u görsün. Urunda savaştığımız Aleyksandros'un sözünü desin. Yolunca şöyle bir sorsun bakalım para verirler mi uğursuz savaşa biz ölülerimizi yakıncaya dek desin sonra dövüşürüz gene ilerde o zaman desin tanrı yargılar bizi zaferi bağışlar birimize böyle dedi onlar da dinlediler can kulağıyla da yemek yediler öbek öbek gün ardı idaios gitti koca karınlı gemilere adamın onun gemisinde kıçta baktı aresin hizmetçileri dana olar toplantıdaydı. Sesi çınlayan haberci durdu ortalarında dedi ki, Ateosolları öbür seçkin akalar dinleyin beni. Hoş görür izin verirseniz Priamos'la anla açık Troyalılar söylememi buyurdular Alexandros'un şu sözünü. Alexandros Troya'ya getirdiği bütün malı, parantez buraya gelmez olsaydı keşke, geri vermeye gönüldü. Elinden bile katacak üstüne ama vermem diyor ünlü Menelaos'un akıl Karısını. Oysa karıyı versin diyor Troyalılar, buyurdular bir de şunu söylememi, uğursuz savaşa ara verirler mi? Biz ölülerimizi yakıncaya dek dediler sonra dövüşürüz gene ileride, o zaman dediler Tanrı yargılar, zaferi bağışlar birimize, Böyle dedi hepsi kala kaldı öylece. Bir aralığı Diomedes konuştu dedi ki, kimse alayım demesin sakın, Niye Aleksandros'un mallarını ne Helene'yi, ufacık çocuklar bile şunu bilir ki Troyalılar ölümün tam eşiğine geldi böyle dedi Akaoğulları bastılar çığlığı sevindiler atları iyi süren göme desin bu sözüne Kral Aka memnun seslendi dedi ki bak Akalar ne dedi duydun işte benim de yüreğim bunu der bir şey demem ölülerin yakılmasına bırakın cansız bedenleri ateşte rahat etsinler Zeus Heren'in gürleyen kocası tanık olsun atlarımıza Böyle dedi tanrılara kaldırdı değneğini, Hidaios da döndü gerisin geri kutsal İlyona, Turyalılarla Dardanoslular toplantıdaydı. Hep bir arada Hidaios'u beklemedeydiler. Geldi Hidaios durdu ortalarında verdi haberi. Onlar da koyuldular çabucak iki işe, kimi koyuldu ölüleri toplamaya ormana yollandı kimi, öte yandan sağlam tekneli gemilerin yanında Akosluların kimi ölüleri toplamaya koyuldu. Ormana yollandı kimi de, gün yeniden vurdu tavlalara. Ağır akan derin, okeyanustan göğe doğru yüksele yüksele, hepsi geldi gene karşı karşıya. Her yiğidi bir bir tanımak çok zordu. Yıkadılar suda bedenleri, sıcak gözyaşları döke döke yıkadılar. Sonra yüklediler arabalara, ulu kriya monstro ağlasın istemedi. Sessiz sedasız yıldılar ölüleri odunların üstüne, acıyla doluydu yürekleri. Ateşte yakıp döndüler kutsal Gilyon'a, öte yandan güzel dizlikli akalar yıldılar odunların üstüne ölüleri yaktılar, ateşte döndüler koca karınlı gemilerine. Gün ha doğdu ha doğacak, toplandı odun yığını çevresinde akalardan bir seçkin kalabalık, bir tek mezar yaptılar, ovadaki taş toprakla yüksek bir duvar çıktılar önüne, hem kendilerini hem gemileri korusun diye. Biçimli kapılar yaptılar duvarın içine açılınca kolay geçsin diye arabalar. Derin bir rendek kazdılar duvarın dışına. Kocaman geniş bir rendek. kazıp çaktılar kenarlarına. Gür saçlı akalar uğraşa dururken böyle tanrılar oturmuş şimşek savuran Zeus'un çevresinde tunç zıhrlı akaların büyük yapısına bakıyorlardı. Yeri titreten Poseidon dile geldi dedi ki Zeus baba şu uçsuz bucaksız dünyada niyetini ölümsüzlere açan bir ölümlü var mı? Gül saçlı akalar bak şimdi de bir duvar çektiler korumak için gemilerini. Bir hendek kaçtılar çevresine. Tanrılara değerli kurbanlar kesmediler. Güneşin yayıldığı yere dek uzanacak bir duvarın, bu duvarın önü. Yiğit, Leomedon için yapılan duvar unutulacak. Poibos, Apollon'la ne alın teri dökmüştük ona? Köpürdü bulutları devşiren Zeus dedi ki, ''Yeri titreten güçlü tanrı ne diyorsun böyle?'' Belki başka tanrı korkar bundan. Elleriyle gücüyle senden aşağı bir tanrı. Senin önün güneşin yayıldığı yere dek uzanır. Gür saçlı akalar dönünce sevgili baba toprağına duvarlarını yıkar dökersin. İstersen denize yaygın kıyıyı örtersin kumla. Akaların büyük duvarı elinle yok olur. Böyle konuşurken gün battı tamam oldu akaların yapıtı. Çadırlar boyunca sığırlar kesip yemek yediler. Şarap taşıyan bir hayli gemi geldiler Nostan. Şarabı Iason oğlu Euneos gönderiyordu. Erlerin güdücüsü Iason'dan hayt sipsiyle doğmuştu onu. Iason oğlu Abememnon ile işte şarap gönderiyordu tam bin ölçü. Kür saçlı akalar aldılar şarabı yerine kimi tuç verdi kimi parlak demir kimi deri kimi canlı sığır kimi köle. Görünmeye değer bir şölen yaptılar, yediler içtiler bütün gece. Tıralınlarda yardımcılarıyla şehirde yediler içtiler. Akıllı Zeus düşündü onlar için kötü şeyler. Başladı yıldırımlarını gürletmeye, sap sarı bir korku sardı insanları. Döktüler şarabı taslardan yerlere, üstün güçlü kronosoluna sunmadan. Hiçbiri içemedi şarabı. Sonra yatıp armağanını aldılar uykunu. 8. Bölüm Sarı rubalı şafak yayılıyordu yeryüzüne gök gürleten Zeus açmıştı tanrılar kurultayını en yüksek yerinde çok doruklu olimposun konuştu o kulak verdi tanrılar tekni. tanrılar tanrı çalar dinleyin beni bakın ne buyurdu göğsünde yüreğim boşa çıkarmaya yeltenmesin bu sözüme hiçbir tanrı. İster erkek olsun ister dişi doğrulayın beni hepiniz birden. Ben de çabucak bitireyim şu işi. Bir tanrı dana olara yardıma yeltenirse olimposta kötek yiyip dönecek gerisin geri. Alıp kara dumanlığı tartarosu atacağım onu. Ta derinlere yerin dibindeki çukura. Orada demir kapılar tunç eşitler var. Gökle dünya arası kadardır tartarosla hades arası. Görürsünüz o vakit ben neyim? İsterseniz tanrılar gelin deneyin Altın bir halak sarkıtın gökten Tekmil tanrılar tanrıçalar Tutun çekin o halatı Harçayın olanca gücünüzü Yine indiremezsiniz efendimiz Zeus'u yeryüzüne Ama ben bir çekersem şöyle iyicene Alırım yukarı sizi de toprağı da denizi de Bağlarım olimposun bir sivri doğruna halatı Havalarda uçuşum ne var ne yok hepsi Tanrılardan insanlardan üstünüm böylesine böyle dedi onlar da ağzı açık kala kaldılar Zeus ağır konuşmuştu çok derken gök gözlü Atene girdi araya dedi ki ey babamız Kronosoğlu tanrıların en üstünü biliyoruz erişilmez bir gücün var senin kargı falan danağlara acıyoruz gene de ölüp gidiyorlar bak çeke çeke buyurduğun gibi çekilelim savaştan ama işe yarar öyle öğüt verelim ki Argoslulara sen öfkelendim diye yok olmasınlar Bulutları devşiren Zeus gülümsedi dedi ki korkma e, tritogen ya, yavrucuğum dediklerime sen öyle pek kulak asma yumuşak davranırım sana ben böyle dedi koştu arabaya hikayesini uçup giden tunç ayaklı altın yeleli altınlar kuşandı kendisi de altın işlenmiş altın kapçısını bindi arabaya şaklattı sürdü toprakla yıldızlı gök arasında uçtu atlar seve seve Vardılar hayvanların anası kaynağı bol hidayaya. Garbarondaydı Zeus'un tapınağı kokulu sunağı insanların tanrıların babası durdurdu atları çözüp sardı koyu bir dumanla göz kamaştıran çalımıyla oturdu doluğuna. Troya'yı akaların gemilerini süzdü. Büyük saçlı akalar çadırlarında çar çabuk yer, yemek, yer yemez kuşandılar zırhlarını öte yandan şehirde kuşanmış zırhlarını Toryalılar. Daha azdılar ama hepsinin içi gidiyordu, karıları çocukları de bu kavga, açıldı teknih kapılar, fırladı ordu, yayalar attılar derken bir gürültü, bir oğultu hep birden meydana yığılıp kapıştılar, vuruştu kalkanlar kavgılar kıyasıya, girdi birbirine erlerin öfkeleri. Göbekli kalkanlar yapıştı birbirine, koptu bir, oldu bir kıyamet. iniltiler, çığlıklar çıktı ta göklere. Toprak oldu kanırmaya, çapak sürdü kutsal, gün kapladı yer yüzünü. İki yandan kargılar vurdu hedefe, iki yandan erler düştü. Gökyüzünün tam ortasına gelince gün, bir altın terazi kurdu baba Tanrı. Bir keseye Troyalıların kara ölümünü kodu, bir keseye akaların kara ölümünü, ortasından tuttu kaldırdı teraziyi, ağır bastı akaların ölüm günü, ince akaların kara kaderi, at besleyen toprağa yaygın göğe kalktı Troyalıların kaderi. Zeus yıldırımlar bürletti İda Bir ışık saldı akaların ordusuna. Görünce ışığı sarsıldı akalar. Kapladı hepsini sarı yeşil bir korku. Ne İdomenos durabildiği yerinde ne Agamemnon ne Ares'in iki hizmetçisi Hayatlar. Yalnız akaların bekçisi İhtiyar ne sordu. İler tutar yer kalmamıştı atında tanrısal Aleksandros güzel saçlı Helen'in kocası vurmuştu onu bir okla tepesinden. Atların ilk kılları çıkar orada can alacak yerdir orası. Ok saplandı beynine tam kat önce acıyla şahlandı sonra da belendi tunç okun yanında öbür ata çarptı durdu. İhtiyada çıkardı kamasını kesti koşumu ama Hektor'un çelik atları da kargaşalık içinden geçirip getirdi. Atılgan arabacı Hektoru İhtiyan can verecekti işte tam bu sıra Gür naralı Diomedes keskin gözleriyle görmeseydi onu Attı korkunç çığlıklar Odiseus'u çağırdı yardıma Laertes oğlu kurnaz Odiseus Zeus'un beslediği bir korkak gibi sırtını çevirip böyle nereye Sakın biri kargısıyla omuzlarından vurmasın seni Konalım şu ihtiyarın yanından saldırgan adamı gel Böyle dedi çok çekmiş Odiseus dinlemedi onu Akaların koca karınlı gemilerine doğru çekti gitti Girdi ön sıralara Diomedes tek başına İhtiyar Nelausoğlu'nun atları önünde durdu, seslendi şu kanatlı sözlerle dedi ki, ''Genç savaşçılar çok yoruyor seni ihtiyar, gevşemiş gitmiş senin gücün, çaresiz ihtiyarlık yoldaş olmuş sana.'' Seyisin arık atların yavaş... ''Haydi gel bin arabama, bin de Gertros'un atlarını, orada kovalamayı da kaçmayı da bilir onlar, ben onları almıştım, Paineas'tan düşmanı geri atmada ustadırlar, seyisler baka dursun senin atlarına, salalım Troyalılara karşın bu ikisini, ellerimde kargım nasıl köpürür görsün Hector.'' Böyle dedi İhtiyan Nestor, dinledi onu, baktı iki seyis Nestor'un atlarına, alındı Senelos'la Mert Örimedon, bindi iki Diomedes'in arabasına aldı Nestor kırmızı benekli dizginleri, şaklattı kamçı atlara.'' Çıktılar. Hector'un karşısına bir koşu, Teodosolu attı kargasını saldıran Hector'a. Ama vuramadı Hector'u. Vurdu arabacısı ulu canlı Teobius'un oğlu Niopos'u. Vurdu göğsünden, memesinin oradan. Atları dizginlerinden tutuyordu Niopos'u. Attı on arabadan aşağı, geriledi çelik ayaklatlar, çözüldü canı gücü hemen orada. Gördü Hector onun başına geleni korkunç bir acı kapladı yüreğini gene de bıraktı onu olduğu yerde atılgan bir arabacının peşine düştü sürücüsüz kalmadı atları uzun zaman buldular atılgan arkeptolomesu ipitosun oğlunu Hector bindirdi onu çelik katlı arabasına verdi eline dizginleri insanların tanrıların babası o sıra keskin gözleriyle görmeseydi olup biteni işin sonu çok acıklı olacaktı. Nestor ile Diomedes kapalı kalacaktı. İlyon'da kuzular gibi. Korkunç gürültülerle savurdu akşimşeği. Diomedes'in atları önünde sapladı toprağa. Yanan kükürtten korkunç bir alev çıktı. Atlar şimdi arabanın altına. Kırmızı benekli dizginler kaydı Nestor'un elinden. Titredi yüreği Nestor'un. Diomedes'e dedi ki, ''Gel Tedeus oğlu atlarını kaçır buradan. Bak işte Zeus bizden yana değil.'' Kronos şanı o yana bağışladı. Gönlü diler bakarsın bize de başlar bir gün. Zeus'un niyetini anlayamaz hiç kimse. Ne kadar üstün olursa olsun çok güçlüdür Zeus insandan. Gür naralı diyor Medes karşılık verdi dedi ki. Tekmin dediklerin doğru ihtiyar. Neyleyim ki acı girdi yüreğime. Bilir misin Nektor Troyollara ne diyecek. Te oğlu benden kaçtı diyecek sığındı gemilerine. İşte bir gün böyle öğünecek o. O günü görmektense engin toprak yutsun beni.'' İhtiyar Nestor karşılık verdi dedi ki hey gidi Yiğit Tedevusoğlu ne diyorsun söyle varsın Hector ödek desin, sana fısırık desin ne Troyalılar inanır ona ne Dardanoslular ne de Körpek hocalarını toza toprağa buladığın ulu canlı Troyerlerinin karıları böyle dedi geri çevirdi tek sırnaklı atlarını, kaçıp gittiler kavgaşalık içinden Troyalılarla Hector bastılar çığlığı. Yağdırdılar öldürücü okları üzerlerine Oynak tolgalı Biri Hektor bağırdı olanca gücüyle Tedeus olu çelik kıtraklı dana olar Çok üstün sayarlardı seni Oturturlardı baş köşede de etin en iyisini Doldururlardı tasını bol şarapla. Ama bundan böyle koymayacaklar seni adam yerine Tam bir avrat oldun çıktın sen Kır boynunu beş para etmez ciğerin Duvarlara tırmanamazsın ya Ama yok karılarımızı alıp götüremezsin gemilerine Ne yapıp yapıp haklayacağım seni Böyle dedi o Tedevus düşündü taşındı atlarını döndürüp Hektor'la dövüşsün müydü? Üç kez edildi çevirdi gönlünde akıllı Zeus. Üç kez gürledi idadandan, Dağı Dağı'ndan. Zaferi muştuladı Troyalılara. Hektor da çağırdı Troyalıları. Troyalılar, Likyalılar hey teke tek dövüşmede usta osular. olsunlar. Mert olun dostlarım unutmayın saldırma gücünüzü. İşmar ediyor Zeus. İşte bakın. Zafer verecek ün verecek bize danaoların başına da delar getirecek Budalalar ne yaptılar yapa yapa Bir duvar yaptılar entipüften Önümüzde dayanmaz o duvar Atlarımız şu hendeyi geçecek şık diye Onların koca karınlı gemilerine varınca ben Sakın unutmayalım yakıcı ateşi Vereceğim gemilerin ateşe Dumanla boğacağım argosluların tekniği Böyle dedi sonra seslendi atlarına Ksantos pudorgos ayton tanısal lampos Ödeyin size hacan anemeyim Andromache yürekli etyonun kızı, dal gibi tatlı arka koyardı önünüze, canınız çekince şarap karıştırırdı sizin için, onun köpe kocasıyım der sövünürüm ben, oysa doyururdu o sizi benden önce, haydi çabuk öne atılın, alalım Vestor'un altın kalkanını, o kalkanın göklere gider önü, kendisi de kablası da altındanmış derler, iyi işlenmiş zırhını alalım diyor Medes'in omuzlarından, Hepahistos yapmıştı o zırhı didine didine. Alırsak ondan bu iki şeyi umarım akalar. Bu geceden tezi yok. Tez gemilerine biner kaçarlar. Böyle dedi övüne övüne öfkelerde ulu here sallandı tahtı üzerinde. Kökünden titretti koca olimposu. Baktı büyük tanrı Poseidon'a dedi ki ah yeri titreten güçlü tanrı. Danaoların ölümüne senin de acımaz yüreğin. Oysa onlar helikede ayıgıya ay gai güzel armağanlar getirirler sana bir sürü onlar için sen zaferi iste biz Dana olara yardımcı tanrılar tekniği Troyalıları atmaya kalkarsak kötü uzak tutmak istersek iri gözlü Zeus'u olduğu yerde oturakalır o tek başına öfkelene durur İda Dağı'nda köpürdü yeri titreten tanrı dedi ki sen nasıl konuşursun böyle ileri geri Kronos oğlu Zeus'la tanrıların savaşmasına razı değil gönlüm benim bizden çok üstündür o işte böyle dediler birbirlerine. Tam bu sıra atlar ve üst üste gelen savaşçılar dolmuştu. Gemilerden yana. Hendekle duvar arasındaki alana. Çelik Ares'in dengi. Hector kışkırtıyordu onları. Ün bağışlamıştı Zeus Hector'a. Uluher'e. Adememnon'a gidip bir koşu akalara güç vermeyi konasaydı gönlüne düzgün gemiler bile ateşe verilirdi. Adememnon gitti çadırlarına gemilerine doğru akaların. Al bir kumaş vardı iri elinde. Odysseus'un koca tekneli gemisi önünde durdu. İki yana da duyurabilirdi oradan sesini. Hem Telemanoğlu Ayas'ın çadırlarına hem Akileus'un çadırlarına duyurabilirdi. İkisi de en uca çekmişlerdi gemilerini... ...güvenmişlerdi erkeklerine... ...kollarının gücüne... ...bağırdı sıraları aşan bir sesle... ...Argoslular bu ne hal böyle... ...bir şey sanır sizi gören aşağılık heriflersiniz oysa... ...övünüp durmamız hani nerede boyuna yüksekten atardınız Lemnos'tayken düz boynuzlu fırların etini yerdiniz tıkabasa dolu kaplarla dikerdiniz şarabı hani nerede bir kişi karşı koyacaktı 200 yüz kişiye şimdi ise baş edemiyoruz bir hektorla kavurucu ateşle birazdan yakacak gemilerimizi söyle Zeus baba benden önce hangi üstün kralım kamaştırıp gözünü yoksun ettin koca birinden oysa ben çok kürekli gemilerle buraya başımı derde sokmaya geldiğimde hiç biri önünden boş geçmedim güzel sunaklarının bir öküzün yağ gömleğini butları Canı her sunak önünde ne olur Zeus'u yerine getir dileğimi. Kurtulalım şu işten sağ salim bırakma akalar Troyalılara ait alt olsun. Böyle dedi Zeus acıdı onun göz yaşına. Yok olmasını istedi ordusu. İşmar etti gönderdik kartalı kuşların en şaşmaz olanını. Bir yavru geyik vardı kartalın peçesinde. Kartal attı onu Zeus'un güzel suna önüne. Orada akalar her şeyi bilen Zeus'a kurban keserlerdi. Anladılar Zeus'tan geldiğini görünce kuşu saldırdılar Troyalılara dolu dizgin. Hepsinin savaşlaya da fikri. Danağlar çok kalabalıktılar ama hiçbiri geçemezdi Tedeus oğlu Diomedes'i. Ne çelik atları sürmede ne onlara hendek atlamada, atlatmada ne de düşmana karşı komada. Bir tur yola eri o tepele değil ki. Bradmon oğlu Agelaus'u öldürdü kaçarken. Tam arabasını döndüreceği sıra. Sırtına iki omzu iki arasına sapladı kargısını belli göğsünü bir boydan bir boya. Agaleios yuvarlandı arabadan, Changrada üstünde silahları Adam Enonla Menelaos gelirdi Diomedes'ten sonra. Son atıldanlık küçük uçanmış ayaklar Idomeneos ve onun silahlarını taşıyan Meriones Adam öldüren Eialiosa deck. Sonra Eurypilos Öyhamonun alimli oğlu. geliyor en son. Yürüdü kıvrık yayını gere gere. Tele, Telemenoğlu Ayas'ın kalkanı altında durdu. Ayas oynatınca kalkanını bakındı Teokros. Saldı okunu kalabalığa birini vurdu. Düştü yere o saat can verdi vurulan. Bir çocuk nasıl sığınırsa anasının eteğine, Teokros Ayas'a öyle sığındı. Parlak kalkanıyla sakladı onu Ayas. Kusursuz Teokros oradan kimleri vurdu? Birkin Orsilokos'u, Ormenos'u, e, Ophelespes'i, Daylor'u, e, Kromios'u, Tanrısal Likopontesi, Polihamon'un oğlu Amopao'nun Melanipos'u bir bir serdi hepsini bereketli toprağa. adam Azamemnon görünce böyle Teokros'u. Gitti durdu yanında dedi ki Teokros oldu, erlerin başı canıma da durma umut ateşi ol olara, seni büyüten Teremona umut ateşi ol evini alıp sana baba olan Teremona, onu uzakta üne bol onura bol bak diyeyim sana olacak olanı Kalkanlı Zeus'la Atenet düzenli İlyon'u alt üst etmeyi nasip ederse bana ilkim ben alacağım onur payını sonra sen e, ya üç ayak ya arabasıyla iki at ...ya da senin yatağını paylaşacak bir kadın. Karşılık verdi kusursuz Teokros dedi ki... ...ünlü Atreus oğlu kışkırtma beni... ...tam kıvamındayım ben nasıl olsa. Dronan bu güç bende varken... ...Milyona sürdürdüğümüzden beri onları. Pusu kurmuş adam öldürüyorum boyuna. Attım sivri oklarımdan sekiz tanesini... Yiğit delikanlıların etine saplandı sekizi de. Ama bir türlü vuramıyorum... ...şu kudurmuş köpeği. Öyle dedi tam hektorun üstüne. Bir ok daha fışkırtı yayının kirişinden vurmak için yanıp tutuşuyordu yüreği, ama ok gitti kusursuz Gratio'na. Priamos'un soylu oğlunu göğsünden vurdu, onu ayismeden gelin gelmiş, onu ayismeden gelin gelmiş anası, tanrı bedenli güzel Kastia Nieria doğumuştu. Bir bahçede meyvasının veya yağmurunun altında haşhaş çiçeği nasıl yana eğerse başını Tolga'nın ağırlığıyla baş öyle yana düştü. Teokros tam Hektor'un üstüne fırlattı kirişinden bir başka ok. Onu vurmak için yanıp tutuşuyordu. Apollon oku götürdü başka yana. Hep Vurdu Hektor'un atıldan arabacısı. Arkeheptolomesu savaşa atılırken tam göğsünden memesinin oradan. Arabacı düştü yere geriledi çelik ayakta atlar. Hepten gevşedi arabacının gücü. Yüreğini korkunç acı kapladı Hektor'un. Gene de bıraktı onu oradan. Seslendi kardeşi, Kebriyonet'e buyurdu, al eline dedi atların dizginlerini. Onun sözünü dinledi o da. Hector atladı, pırıl pırıl arabadan çığlıklarla yerden bir taş aldı eline, Teukros'un üstüne yürüdü. Haydi vur diyordu yüreği durma. Teoklos da acı bir ok çıkarmıştı oktuğundan, yerleştirmişti oku kirişe. Oku kendine doğru boyunla göğüs arasına, en uygun yere omuz altına doğru çekip, hızla tam öne atılacağı sıra oynak dolgalı Hector vurdu onu püspürtüklü taşla. Kırıldı yayın kirişi, Kolu uyuştu bileğin oradan, çöküverdi yere dizüstü. Yay da elinden fırladı gitti. Ayas göz yummadı kardeşinin düşmesine, koşup geldi kalkanıyla öptü onu. Eikos'un oğlu Mekisteus'la Tanrısal Alastor, Bağdaşan Yiğit iki dostu. Aldılar soluyan Teokros'u gemilere taşıdılar derken taze bir güç verdi Troyalılara olimposlu sürdüler akaları derin hendeye doğru en ön sıralarda yürüyordu Hektor hırstan kan bürümüştü gözlerini çelik ayaklı bir köpek nasıl bir yaban domuzunu ya bir aslanı kovalarda oynak kalçalarını dikerse gözlerini Hektor da gür saçlı akaları öyle kovalıyordu de kalanı tepeliyor kaçan kaçıyordu kaçanları ...kazıkları hendeyi açtılar... ...Troyalıların ayağı altına eridi çoğu... ...sak da sığındı gemilere... ...seslendiler birbirlerine... ...kaldırdılar ellerini yakardılar... ...tekmil tanrılara bağıra bağıra... ...Hektor güzel yeleli atlarını koşturdu... ...bir o yana bir bu yana... ...gözlerinde Gorgon'un bakışı vardı... ...insanların baş belası Ares'in bakışı... ...ap kollu tanrıca here gördü onları acıdı... ...döndü Atene'ye... ...kanatlı sözlerle dedi ki... ...eyvah kalkanlı Zeus'un kızı... ...bak nasıl kırılıp gidiyor Dana'lar... Bir şeycik yapamaz mıyız onlara şu sıra? Bir adamın eli altında bitirsinler mi ömürlerini? Şu Priyamosoğlu Hector'un de dayanılır şey değil hani. İşledi durdu nice kötülükler karşılık verdi gök gözlü Atene dedi ki... ...canını çok daha yitirmeliydi bu adam. Baba argo suların elinde yıprana yıprana. Hiç de iyi düşünmez benim babam. Kafasında gönlünde hep azgınlık. Hiç acımaz haksızlık işi gücü. Hep boşa çıkarır çabalarımı benim. Hiç hatırlamaz onun oğlunu kaç kez. Öyle Zeus'un yüklediği işlerin altında ben kurtarmışım. Herakles ağlar sızlardı göğe doğru. Zeus da beni yollardı göksel yardıma. Onu Erythraeus kapıları kapalı Hades'e göndermişti. Erythraeus'tan getirmesi için Hades köpeğini. Benim şimdiki aklım olsaydı keşke kurtaramazdı kendini. Stikes akıntılarından. Stikes akıntılarından. Şimdi ise Zeus yüz vermiyor bana. ''Oluyor hep Tetis'in dediği, sarıldı Tetis düzlerine onun, okşadı eliyle çenesini, yalvardı, iller yıkan Akileosu saysın diye. Belli olmaz gene bir gün gelir, bana sevgili gök gözlüm der. Sen şimdi tek tırnaklı atlarımızı koş arabaya, ben de gideyim kalkanlı dövüsün evine. Savaş için kuşanayım silahları mı? Bakalım oynak Hektor Hector, Priyamosoğlu bizi savaş alanında görünce sevinecek mi? Yoksa kurda kuşa yem mi olacak? Akaların gemileri yanında etiyle ya.'' ''Böyle dedi. Ak kollu Tanrıça dinledi onu. Hele hele ulu Tanrıça büyük Kronos'un kızı. Altın alınlıklı atları koştu arabaya. Kalkanlı Zeus'un kızı Atene ise bedenini saran işlemeli rubasını bırakıverdi babasının eşiğine. O rubayı kendi eliyle yapmıştı. Giydi bulutları devşiren Zeus'un gömleğini. Kuşamlı silahlarını gözyaşı getiren savaş için. Sonra bindi alev saçan arabaya.'' Uzun, ağır, güçlü kargısının eline aldı. En üstün Tanrı'nın kızıydı o. Öfkelendiği insanları kırar geçirirdi. Her ede kapçıladı atları çabucak. Kendiliğinden gıcırdadı gökyüzünün kapıları. O kapıları saatler gözetir. Yaygın gökte Olimpos emanettir onlara. Kapıları bir açarlar, koyu bulutlarla bir kaparlar. Ürendireyle dürtülen atları geçirdiler oradan. İda dağından gördü onları zevus baba Korkunç bir öfke kapladı içini Haberci gönderdi altın kanatlı irisi Git çelik ayaklı irisi çevir arabayı Çıkmasınlar karşıma onları önüne Kötü olur kavgaya binerse işin sonu Bak diyeyim sana olacak olanı Boyun çelik atların ayaklarını kıracağım Hepsini bir bir atacağım arabadan aşağı Arabalarını edeceğim paramparça Kapanmaz on yıl geçse yıldırımların yarası Kapanmaz geçse döne döne on yıl Gök gözü tanrıça anlar o zaman babasıyla kavgaya girişmek ne demek? Çok değil Hereye öfkem kinim her işime engel olmak onun buyur. Böyle dedi o. Yel gibi giden iris fırladığı vardı gidenin doruklarından koca Olimpos'a. Ön kapıda tanrıçalarla ze karşı karşıya geldi. Tuttu onları söyledi Zeus'un buyruğunu. Nereye böyle tanrıçalar içinizde yüreğinizi öfkeye getiren ne? Kronosolu Argoslulara yardıma komuyor sizi. Bakın Kronosolu ne diyor size dediği de olacak hani? Boyun duruktaki çelik atlarımızın ayaklarını kıracak, hepinizi bir bir atacak arabadan aşağı. Arabaları edecek paramparça, kapanmaz on yıl geçse yıldırımların yarası, kapanmaz geçse döne döne on yıl. Anlarsın o zaman gök gözü tanrıça, babamla kavgaya girişmek ne demek? Çok değil, her eye öfkesi kini, her işime engel olmak onun huyu diyor. Ama sen arsız köpek, içinden çıkılmaz bir iş yapmış olacaksın, dev kavgını kaldırırsan de olsa. Çift taraflı İris böyle dedi gitti. Herede şu sözleri söyledi Atene'ye. Eyvah kalkanlı Zeus'un kızı. Doğru değil Zeus'la savaşmamız ölümlüler için. Yok olan yok olsun. Yaşayan yaşasın. Boyun eğsin her ölümlü kaderine, gönlünce yönetsin Zeus dana oları. Böyle dedi tek tırnaklı atlarını geri çevirdi. Saatler güzel yereli atları çözdüler koşundan, çektiler tanrısal ahırlara, ışıldayan bir duvara dayadılar arabayı. Tatlı tanıçalar öbür tanrılara karıştılar, uzandılar altın sedirlere. Zeus baba atlarını güzel tekerlekli arabasını İda Dağı'ndan Olimpos'a sürdü. Vardı tanrıların kurultayına, çözdü atları yeri titreten ünlü tanrı. Arabayı bir desteğe dayadı, örttü üstünü bir ketenle. Geldi gibi gözlü Zeus oturdu altın tahtına, ayakları altında koca Olimpos tir tir sitredi. Atene ile Here uzaktaydılar. Zeus'tan oturuyorlardı bir şey sormadan sessiz sedasız. Zeus anladı yüreklerinden geçeni dedi ki, niye diye tasalısınız böyle Atene, Here?'' ''Kim beslediğiniz Troyalulara karşı ün veren savaşta çok mu yordunuz ki?'' ''Var oldukça bende bu dev güç, ezen eller.'' ''Caydıramaz beni Olimpos'ta hiçbir tanrı. Işık saçan bedeninizi nasıl da bir sitreme alıverdi. Arabanıza az daha yıldırım çarpacaktı. Dönemeyecektiniz Olimpos'a tanrıların eşiğine. Ya böyle olacaktı işte?'' Zeus böyle dedi. Mırıldandı Atene ile Here. Birbirlerine yakın oturmuşlar. Troyalılara yıkımlar kuruyorlardı ikisi de. Azgın bir öfke sarıyordu Atene'yi. Çok içerliyordu Zeus babaya. Gene de bir şey demiyor duruyordu öylece. Ama Hera tutamadı göğsünde öfkesini dedi ki. ''Korkunç konusu oldu. Ne biçim söz bu?'' biliriz, erişilmez bir gücün var senin. dana danaoları açıyoruz gene de. Ölüp gidiyorlar, bak çeke çeke. Buyurduğun gibi çekilelim savaştan ama işe yarar öyle övüt verelim ki Argoslulara sen öfkelendin diye yok olmasınlar. Bu tutları ve Zeus karşılık verdi dedi ki ey inek göğsü bulu here. Hele gün ağrısında bir gör üstün güçlü Kronosolu nasıl yok edecek Argosluların koca ordusunu? Güçlü Hektor savaştan vazgeçmeyecek. Çelik ayaklı Akileus gemilerin yanında dar yolda Pasroklos için korkunç savaşa girene dek, kadar böyle diyor işte, umurumda değil senin öfken, sen toprağın denizin ta en ucuna gitsen, ya Kronos orada oturur hani, ne Halperyon, güneşinin ışınları vardır orada, ne yel vardır ne hava, derin Tartaros sarmıştır dört yanını, işte gide gide varsan taa oraya, gene umurumda değil senin öfken, ha köpeklerin en bayağısı ha sen. Se böyle dedi, ak kollu here karşılık vermedi. O sıra güneşin parlak ışınları Okeanos'a düştü. Serti bereketli toprağın üstüne kara geceyi, Troyalıların hiç hoşuna gitmedi bu. Akalar içinse kara gece bulunamayan bir nimetti. Yaman Hector topladı Troyalıları bir araya, gemilerden uzak Anforlu ırmağın yanında, ölüsüz, kansız, temiz bir yere topladı. Troyalılar indiler arabadan, kulak verdiler Zeus'un sevdiği Hektor'a. Hektor'un elinde on bir dirsek boyunda bir kargı, tunç, tereni, altın çemberle sarılı öne doğru ışıklar saçıyordu. Hektor dayanamayıp kavgaya dedi ki, Troyalılar. Dağdan yardımcılar, dinleyin beni. Teknil akaları gemileriyle yok edip tutacağız sanmıştım rüzgarlı İlyon'un yolunu. Ama karanlık bastı daha önce. Argo kıyıdaki gemilerini o kurtardansın. Gelin boyun eğelim kara geceye. Hazır edelim akşam yemeğini. Güzel yeleli atları çözün arabalardan, yem koyun atların önüne. Şehirden öpüzler, semiz koyunlar getirin. Bal gibi tatlış arabı karın evlerinizden ekmek kalın Gidin odun toplayın kucak kucak hep ateş yakalım gün arana dek. Aydınlıklar vursun ta göklere. Gür saçlı atalar fırsat bilmesinler geceyi. Denizin yaygın sırtında kaçamasınlar. Savaşmadan rahatça binemesinler gemilerine. Vurulsunlar opla ya da sivri kargı, kargı ile. Evlerinde bile unutamasınlar acısını. Töyalılara kan ağlatan savaşı getirmeye bundan böyle hiç kimse yanaşmasın. Ve olsun sevdiği haberciler dolaşsın şehri boydan boya. birbirisin şu iki buyruk Derin çocuklar, şakakları ağarmış ihtiyarlar, şehri çeviren sağlam surlar üstünde toplansınlar. Elinde büyüyecek bir ateş yaksın her kadın. Nöbet beklesin sabaha dek, pusudaki düşman girmesin içeriye. Yiğit yürekli Troyalılar olsun dediğim gibi. Şu sıra denecek en uygun söz bu. Başka sözüm de var, günü ağarsın hele Zeus'a öbür tanrılara yakarınca umarım ölüm taşıyan bu köpekleri kovarız burada. ''Şimdi geceden koruyalım kendimizi, kuşanırız silahlarımızı sabahleyin. Uyarırız koca kalımı gemileri önünde, çelik aresi. Bakalım Yaman Diomedes, Tedeusoğlu gemilerden surlara doğru mu atar beni, yoksa tunç kargımlar ben onu deşerim de kanlı silahlarını alır gider miyim?'' ''Erkeklik ne demekmiş, yarın görecek o. Bakalım kargıma göğüs gelebilecek mi? Bana kalırsa vurulup düşecek ilk azda. Üstüne de arkadaşı olacak bir sürü, yarın bir gün dosun hele.'' Yarının Argoslara yıkım getireceğine inandığım gibi keşke inanabilsem ölümsüz, hep genç kalacağıma. Athena ile Apollon gibi saygı göreceğime inanabilsem keşke. Hector böyle dedi. Koyalılar alkışladı onu, ter döken atları çözüler boyunduruktan, kayışlarla bağladılar arabaların yanına. Şehirden öküzler, semiz koyunlar getirdiler, çabucak kaldılar, bal gibi tatlı şarabı. Ekmek aldılar ellerden, odun topladılar kucak kucak, kebap kokuları ovalardan göklere ağdı hepsi de büyük umutlar içinde gecelediler savaş alanında öbek öbek ateşler yanıyordu parlak ayın çevresinde binlerce yıldız rüzgarsızken duru gökyüzü nasıl yanarsa ışıl ışıl bütün doruklar sivri kayalar ve çayırlar nasıl serilirse göz önüne gökler yırtılıp da açılır teknil yıldızlar görünür ferahlar yüreği çobanın ateşler bey ilyon önünde yemilerle tosurma mağarasında işte tıpkı öyle yanıyordu binlerce öbek ateş parlıyordu ovada Belli adam vardı çevresinde her öbeğin, atlarsa arabaların yanında ayakta, ak arpa yulak yerek bekliyorlardı. Altın tatlı çapa. 9. Bölüm Turalılar böylece girdiler nebete. Akalarsa yürek donduran bozgunun yoldaşıyla çarpıldılar, düştüler, tanısal bir korku içine. Dayanılmaz bir yasa girdi yiğitler tekmil. Trakya'dan esen poyrazla karayel nasıl alt üst ederse balıklı denizi kara bir dalga kabarır da Hani gelir yosunlarla doldurur kıyı, akalarda yürekler işte böyle kabardı. Bu ara Asya'nın soğuğu acıyla yana yana habercileri her yanda aradı durdu. Buyurdu toplantıya çağrılmasını her yiğidin hiç ses çıkarmadan...